Ne vakti İslam'ı bu şekilde anlayacağız, evet, da da olacağız. İnsan kıymeti bileceği İnsan kıymeti bilmeyince adam, olmadı, adam olmaz. İnsan kıymetini bilen Allah'ın kıymetini bilir. kahr galebe insan elinden zahir oluyor. Allah'ın bütün esması ve sıfatları ve ephali insan elinden zahir olur. Gidiyor. Onun şey, nefsini bilen Allah'ı bilir, Allah bilen nefsini bilir. Bu da iki kısımdır. Bir nefsin aczini bilirsen Allah'ın kudretini tasdik edersin. Bir de senin de hamil olduğun esrar-ı ilahiye vakıf olursan o vakit kıymetini bilirsin insanlık kıymeti, Arşiv, Coğrafy, Cemetin, Cem, hepsinin insanlık olduğunu farkına varırız.